Pardon tam müsaitim demiştim. Telefon geldi de ona baktım. Şimdi kardeş bir soru sormuştu yukarıda. Ee, tabii şu an henüz soru cevap kısmımız değil doğrusu ama ben kaynamasın diye cevap verelim. Sonra derse devam edeceğim. Ee, bir kardeş birisine sen bir mezhebi takip etmezsen Kur'an ve sünnete göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsin diyor. Doğrusu yani bu sözde kısmen doğruluk payı da var. Yanlışlık payı da var. Ha, var mı ses? ve sorunun devamında diyor ki Resul-üesselam hangi mezhebi takip etmesi demek doğru bir yanıt olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mezhep taklid etmezdi çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin, vahyi direkt Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan alıyordu. Hucet Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın kendisidir. Zaten bu dersi yapmamızın sebebi mezhep, e, mezhep ve ittiba konularının iyi anlaşılmasıdır. Yani taklit, taklitle ittiba'nın birbirinden ayrılmasıdır. E, dolayısıyla Kur'an ve Sünnet'ten delil olduğu sürece, e, yani bir konuda delil varsa istihhat sakıt olur. Dolayısıyla mezhepleri mezhepleri nasıl anlamalıyız onlara nasıl tabi olmalıyız bu sebeple bu sebeple biz o, e, bu konuyu işliyoruz bunun bilinmesi gerekiyor e, sorunun sahibi düştü belki bu kısım anlaşıldı mı bilmiyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi mezhebi taklid etmiştir sözü gerçekten hiçbir şekilde e, doğru bir cevap olmaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hüccetin kendisidir dedik Biz mezheplerin nasıl yani biz demiyoruz insanlar mezhepleri mezheplere uymasınlar. Asıl söylemek istediğimiz mezhepleri nasıl anlamalıyız ya da nasıl tabi olmalıyız? Bence bunun bunun iyi bilinmesi gerekir. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Tamam ben anladım inşallah. Bu anlamadıysa da yani kardeş eğer dinlemediyse cevabı ben diyorum ki Eğer siz bu taklitle ilgili dersimizi iyi dinlerseniz inşallah sonunda ulaşacağımız noktada mezheplere uyulmamak gibi bir şeye çağırmadığımızı inşallah anlamış olursunuz. Ancak bir konuda bir konuda Kur'an ve sünneti ashab nasıl anladıysa yani bu ümmetin selefi nasıl anlamışsa öyle anlamanın gerekliliğini söylüyoruz. Ya da dersin başında dedik ki bir mezhebe uyan bir kimse. Mesela diyelim ki Hanefi bir kimse İmam Ebu Hanife'ye Hanife uyuyor. Ne yapması gerekir bu kimsenin? Diyelim ki namaz konusunda ne yapması gerekir? Namaz konusunda İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde olmayan sünnetleri hangi mezhepte olursa olsun onu alıp namazına koyması gerekir. Yani <gülüyor> Namazında yerine getirmesi gerekir. Aynı şekilde namazla ilgili herhangi bir bidat varsa o mezhepte onu da terk etmesi gerekir. Niçin? Çünkü İmam bu Hanife'nin kendisi diyor ki feida sah al hadis fehiye mezhebi. İnşallah o bölümlere de geleceğiz, o bölümlere de geleceğiz. Ee, ama bu konuyu bence dikkatle takip edin, ee, bu konuyu takip edin çünkü. Mezheplerin taklide bakış açısını da getireceğiz. Kur'an ve sünnetin e, taklide bakış açısını da getireceğiz. Dolayısıyla biz konuya devam edelim. Yine de dersin sonunda soru olursa cevabını vereceğiz inşallah. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim.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 Amelde veya fıkıhta taklitte deneyebilir. Üçüncüsü de sosyal alanda taklit. İnşallah bunları açacağız. E, devam edelim. Dördüncüsü ahlakta taklit. Ahlakta taklit. Fen, teknoloji ve sanatta taklit. Beşincisi bu. Altıncısı dini nasları veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit. Dini nasları veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit.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 Bugün insanlar taklitte o kadar aşırı gitmişlerdir ki hem kendi mezebini anlayamamış hem de hem de kendi mezebinin görüşünü, kendi mezebinin anlayışını hatta bırakınız eee mezhebini belki iftira ile bir sözü mezebine iftira ediyor. Ondan sonra diyor ki benim mezebimde bu böyledir diyor. Ve bu manada da Kur'an ve sünnetin önüne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 Aynı aleyhissalatü vesselam'ın dediği gibi ve mâ ene aleyhi ve ashabihi ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda bulunanlardır diyor o kurtulan fırkayı haber verirken. Ancak biz işi taklidin ve geldiği tehlikeli boyutları haber veriyoruz. İnşallah konuya devam edelim bunların hepsine açıklık getireceğiz.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 İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya ayetini. Sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam onlara Lokman suresinden onlara bu ayeti tefsir etti. Ey oğulcağızım şirkten sakın çünkü şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam zulmü ne ile tefsir etti? Zulmü ne diye tefsir etti? Şirk diye tefsir etti. Nee, de tefsir etti? Başka bir ayetle tefsir etti. Veya ayetin ayetin bijzetting, e, Yani Allah Azza ve Celle Maide Suresinde, hani, işte de, handen yüzlerinizi je je, abdeste, aanlaten. Ken, wat is het? Wat is het? Wat is het? Diğer ayetlerin hangi manaya geldiğini. Adam ne yapıyor mesela? Ar-Rahmanu alel isteva ayetini. Rahman olan Allah her arşa istiva etti. Ne yapıyor? Diyor ki istiva diyor Arapçada 30 küsür kelimeye manaya gelmektedir. Doğrudur sen tek başına istivayı alırsan elli bin tane de mana yüklersin. Aynı ben şimdi size desem ki çay deyip sussam çaydan 40 tane anlam çıkartırsınız. Acaba ben çay dedim akan çayı mı kastettim?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 İbn Kayyum Ahmed İbn Hanbel'den bu konuda şöyle bir görüş nakleder. İttiba dikkat ediniz. Ahmed İbn Hanbel'den naklediyor İbn Kayyum rahimehullah. Şöyle diyor Ahmed İbn Hanbel. İttiba Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve ashabtan gelenlere uymaktır. İttiba Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve ashabtan gelenlere uymaktır. Ona göre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 Bana tabi olunuz. Ayette diyor de ki eğer Allah'ı Allah seviyorsanız bana tabi olunuz. Fettebi'ûni. Kur'an-ı Kerim'de taklit ifadesi kullanılmamıştır. Oraya geleceğiz. Taklit ifadesi kullanılmamıştır. E, kullanılsa bile ne şekilde kullanılmıştır? Aslında yerilmiştir, övülmemiştir ve buna benzer ifadeler kullanacağız. Ancak ittibayla taklidin arasında fark görmekteyiz. Fark görmekteyiz. Bunların içerisinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e tabi olmak ve ashaba tabi olmak İbn Hamble'nin dediği gibi ittiba ittibadır, tabi olmaktır, taklit değildir. Yakin taklid ilişkisine bakacak olursak yakin için şu tanımlar yapılabilir. Yakin dikkat ediniz. Yakin ve taklid ilişkisi yakin içinde şüphe olmayan ilimdir. Hani diyor ya Rabbimiz ve bil ahireti hum Dikkat ediniz. Wabil bil het een beetje een onzin. Het is een beetje Iman onzin. Het is een beetje een onzin. Het is een beetje een onzin. Het is een beetje yakin demek yakin demek içinde şüphe bulunmayan inanç manasına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 Şu ayete de terstir. Bakınız ne diyor? Hani diyor ya Yusuf suresi 108'de. Kul hazihi sabil ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men Subhanallah. Subhanallah ve ma ana minal Deki işte bu benim yolumdur. Ben bir basiret üzere davet ederim. Reşit Rıza diyor ki taklit diyor bu ayete de terstir. Çünkü Allah Subhanahu wa taala Ap açık bir yola davet etmenizi, bir basiret üzere davet etmenizi emretmiştir. Mukallidin imanı ise bu tanımın dışındadır. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala bilgisizliğin olduğu yerde zannın olacağını haber vermiştir. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Hani ayette diyor ya ve yettebi'une ille zan. Arkadaşlar ilmin ilmin olmadığı yerde zan vardır. Ilmin olmadığı yerde zan vardır. Ilmin olmadığı yerde zan vardır. Şüphe vardır, şek vardır. Dolayısıyla bu kabul görmüşse taklit vardır.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 Aan de ene kant. ant de wa